Ee, esas itibariyle boşanma, e, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden çıkarttığımız kadarıyla Hz. Peygamber'in sünnetinden ve 1400 senelik uygulama bütün fakihlerin anladığı şekliyle boşanma etkisi esas itibariyle erkeğe aittir. Erkek e, boşanma etkisine sahiptir ve Kur'an bunu üçle sınırlandırmıştır. Üçten sonra üçüncü defa tekrarladıysa artık tarafların bir daha ebediyen bir araya gelmeleri mümkün değildir. E, ancak bir şartla bu mümkün olabilir. Taraflar başka bir evlilik yaparlar, normal bir evlilik. Daha sonra koca ve ikinci evlilikten koca veya hanım vefat eder. Tekrar bu insanlar geçmişte bir evlilik yaşadık, acaba tekrar deneyebilir miyiz şeklinde yeni bir evlilik yapabilirler. Ama bunun ötesinde bir daha bir araya gelemezler. Bunun yanında eğer kadın gerçekten evlilikle alakalı bir problemi varsa, bir sıkıntısı varsa mahkemeye de müracaat etmeden önce hakemleri devreye koymak lazım. Kur'an-ı Kerim der ki Nisa suresinde وَاِنْخِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَصُوا min مِنْ اَهْلِيهِ وَحَكَمًا min اَهْلِيهِ Eğer karıyla kocanın arasında bir problem varsa önce kendileri çözsün. Eğer çözemedilerse erkek tarafından bir hakem, kadın tarafından bir hakem bir araya gelsinler. Onlar uzlaştırmaya çalışsınlar. Ama uzlaşma da mümkün değilse artık ona göre tedbirler alsınlar diyor Cenab-ı Hak. Kadın eğer hakemleri de devreye koyduktan sonra ve huzursuzluk da devam ediyorsa, şer'i bir sebep de söz konusuysa, mesela kocasının kendisine zararı söz konusudur, infak etmiyordur, evine bakmıyordur. veya da e, koca uzun süre bir yerlere gitmiştir, eşinin yanına almadığı gibi ve kendisi de eşinin yanına gelmiyordur. veya e, koca ile birlikte yaşanılması mümkün olmayan bir e, hastalık falan bir sıkıntı vardır, uzun süre bir e, hapis almıştır, hüküm giymiştir. Bu beş sebepten birisi söz konusuysa kadın hakime müracaat eder ve hakim koca adına, kocaya vekil olarak onları ayırır boşar. Hakimin boşaması da bir boşama olarak geçerlidir. Dolayısıyla bir erkeğin şöyle demesi uygun olmaz. Hakim boşamışsa ben seni artık boşamıyorum, ben dinen boşamamıştım, sen hale benim karımsın hiçbir geçerliliği yok bunun. Hakim boşamışsa, hakim boşamışsa biz onu bir boşama olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu hanımefendi veya herhangi bir hanımefendi hakim tarafından boşandıktan sonra iddet süresini de bitirdikten sonra yeni bir evlilik yapmak isterse bunun önünde bir sakınca yoktur.